savaşlarında bulundu. Savaş bittikten sonra Hazreti Peygamber Söraneye döndü. Söranede ganimet mallarını incelerken Saffan da beraberindeydi. Bu sırada Saffan'ın gözü hayvan sürülerine ilişti. Sürüler dereyi doldurmuştu. Hazreti Peygamber de göz ucuyla Saffan'ı takip ediyordu. Bir ara Hazreti Peygamber ona eyba vehbe, herhalde sürüler hoşuna gitti dedi. Saffan evet deyince Hazreti Peygamber hepsi senin olsun dedi. Bunun üzerine Saffan eğer peygamber değilse